fakat faza fawzan azima amma ba'd fa in asdaq al hadis kitabullah wa khayr al hadi hadyu muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem wa shar al umur muhdathatuha wa kull muhdathatin sabr babında kalmıştık sabrın ne manaya geldiğini söylemiştik Neydi sabır hatırlayan var mı elim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 Kelimle kabir ağa al il Melik bu sihirbazın yaşlı büyüyüp ilerleyince yaşlanınca aciz düşün, düşünce dedi ki inni kad kabir du fabasli fabas illeye gula man uğlumuhu sihir dedi ki krala ben artık yaşlandım büyüdüm ömrüm gitti yani artık benim görevim burada sona erecek, öleceğim bana bu sihiri öğretebileceğim büyüyü öğretebileceğim bir Delikanlı gönder, genç gönder. فَبَعَثَ اِلَيْهُ لَا مَنْ Kral da ona bir genç gönderiyor. Ta ki o sihirbaz ona ne yapsın? Büyü öğretsin. وَكَانَ ف۪ي تَرِقِي اِذَا سَلَكَ رَاحِبٌ O delikanlının, sihirbaza gelen, sihirbazın kendisine büyü öğrettiği, sihir öğrettiği o delikanlının yol güzergahında da bir tane ne vardı arkadaşlar? Rahim. Allah'a ibadet eden bir rahim. Geçmiş dönemlerden istiyorsan şu camı biraz açabilirsin arkadaşlar. Hiçse manzara Şu şu aram absürd. Fa Bu genç, bu da bu rahibin yolu üzerinde olan rahibin yanına gidiyor, oturuyor, sözlerini dinliyor, ne anlatıyor, kulak veriyor. Wa kana ila at-sa'hira bi'r-rahib. Ve sihirbaza büyücüye her gittiğinde o rahibe ne yapmaya başlıyor? Oturup yanında bir şeyler öğrenmeye başlıyor. وَقَعَدَ <gülüyor> اِلَيْهِ Bir <gün> oturuyor. فَاِذَا اَتَسَّاحِرَ وَرَبَهُ Sihirbazın, e, rahibin yanına oturuyor. Dinliyor onu. Rahibin yanından çıkıp sihirbaza gittiğinde de diyor aleyhissalâtu vesselâm sihirbaz bunu ne yapardı? Döverdi. Ona vururdu. Darabahû. فَشَكَى ذَٰلِكَ اِلَى الْرَاحِبِ فَقَالَ اِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي اَهْلِهِ فَا اِذَا خَشِيْتَ اَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي اَسْسَاحِرِ Bunu şikayet edince, başına gelen bu sıkıntıyı, musibeti, rahikle paylaşınca, rahip ona bir yol öğretiyor. Diyor ki, şahit korkarsan, endişe duyarsan, sihirbaza ki, benim ailem beni alıkoydu, yani geç kaldım, oyalandım, burada olduğunu söylemedi diyor. Yani. Ailene geri gittiğinde, ailene döndüğünde dedi ki diyor, sihir öğrendim, büyüğü öğrendim. Bu büyücü ne yaptı beni? Geciktirdi, tehdit ettirdi, beni avı koydu. Febeyle mâ huve alâ zâlik, Bir gün yolda yürüyor bu delikanlı. Mutat olarak gidip geldiği yolda yürüyor. Bir de bakıyor yol yolun ortasında devasa bir ne var? Dabbe, Hayvan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 elle bir taş alıyor ve diyor ki Allahümme inkâne emru rahibe ahabb ileyke min emri sâhir faktul hâzi dâbbeti hattâ yemriyennâs diyor ki ey Allah'ım şayet senin katında bu rahibin durumu sana daha sevgiliyse sen onun daha çok seviyorsan eğer onu bu büyücüden daha çok seviyorsan benim attığım bu taşla diyor ne yap bu hayvanı öldür ki insanlar ne yapsın yoluna devam etsinler. Böyle diyor. Farma taşı alıyor atıyor ve hayvan ölüyor ve insanlar yoluna devam ediyorlar. Fa fa tabi delikan nemen rahibe geliyor yaşanan başından geçen olayı haber veriyor. Söylediğimiz gibi. Söylediğimiz gibi. Söylediğimiz entel yevme ehdalu minni entel yevm ehdalu diyor ki, evlat sen bugün benden daha faziletlisin artık yani ne yaptın? hani Türkiye'de derler ya erdin yani faziletlisin Allah senin duanı kabul etti insanlara ne yaptın? yolunu açtın <gülüyor> yani gördüğüm kadarıyla diyor güzeldir makama Allah'ın sevgili bir kulu oldun yani Allah duanı kabul etti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 Bak canan gulam uybrur akmha ve abrasa ve idavi nas min sair el adva. olan abrash olan baraş olan görürsünüz bazen böyle derisi ne olmuş böyle sedef değil böyle beyaz beyaz olmuş böyle artık vücudunda sanki böyle e, cüzamlı. yani düzanma gibi dediği gibi abi. Ve bu hastaları ne yapmış bu şey bu çocuk? Dua ediyor Allah'a. Allah'a onu Doasını kabul ediyor, tedavi oluyor. şifa Ve diğer hastalıkların tümünden. فَسَمِعَ <gülüyor> جَلِيْسٌ لِلْمَلِكَ كَانَ قَدْ ami Bu meşhur kralın da yanında oturan, yanına girip çıkan bir arkadaşı var. Bu da kör olmuş. Gözlerini kaybetmiş. Duyuyor mu? Böyle bir delikanlı var. Dua ediyor. Allah bunun ne yapıyor? Duasıyla kabul ediyor. Körlere Allah şifa veriyor. Fatahu hemen gelip güzel böyle hediyeler getirerek bu delikanlıya. Fakala ma ha in anta diyor ki sana bu getirdiğin her şey senindir şayet bana şifa verirsen diyor. Kence bu kralın yanındaki neyi? Arkadaşız. Yanına girip çıkan kimse. Ne diyor delikanlı? Hemen ya yani, tamam gel otur. tedavi ederiz. Bizde rahatsızlığın şifası var, gecidesi var yok. Allah'ın kulu. Diyor ki, İnni la eşfi ahaden, İnni la eşfi ahaden, Ben kimseye şifa veremem. Ben şifayı veren ben değilim diyor. İnne ma yeşfi Allahu Teala, İnne ma yeşfi, yeşfi Allahu Teala. Şifayı veren Allah'tır.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 Olayı İsa'nın olayından farklı, İsa Aleyhisselam elini koyarmış, Allah şifa vermiş. Bu hastalara ne yapıyor? Duaydı. Allah da duasını kabul ediyor. billahi taala taala kana Diyor ki, İsa Aleyhisselam olayı anlatıyor devamla. Bu delik gelip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 diyor ki Kâle Rabbi Kâle Rabbi Rabbim Kâle Ve leke Rabbun gayri Benden başka Rabbin var mı senin? Kral bu neydi? Kâle Rabbi Ve Rabbukallah Evet Benim ve senin Rabbin olan Allah Fâkadahu felem yezel yu'azibuhu Hattâ dellâ alel ghulâm Kralın arkadaşı ama Kral ne yapıyor? Kendisini inkar edince Fecidi ona davet edince ona zulmetmiyor. Allah diyor ta ki kendisine o çocuğu gösterene kadar, yerini gösterene kadar. bil Hemen delikanlı getiriliyor krala. Kral ona diyor ki: "Ey bu akma amrasa ve taf'alu ve Diyor ki: "Ey delikanlı, sen ne yapıyorsun? Hastaları iyileştiriyorsun, körleri iyileştiriyorsun. Ne falanca falanca hastalıklara tedavi ediyorsun. Yani sen sihir yapıyorsun ve sihrinin bir sonucu olarak bunları yapıyorsun diyor. Sihir olarak zannediyorum elkonuğuna. Şuurat diyor ki, fakat inni la ashfi ahdan, inni la ashfi ahdan. Ben kimseye şifa veren değilim, veremiyorum, vermem. Inna ma yashfi Allahu Taala. Şifayı Allah benden Allah'tır. Fakat o, falan o, fakat o, fakat Tabi kral ne yapıyor? Melik. Çocuğa zulmediyor. Ta ki rahibin yerini çocuk gösterinceye dek. Feci'e bir rahib fekile lehu irci'an dinik. Rahibe deniyor ki dininden dön. Fe <gülüyor> rahip kabul etme. Bakın arkadaşlar imtihanı. Ne ağır imtihanı. Gelecek biraz sonra. Neler geliyor başına bu gencin, bu delikanları. فَاَبَا bil بِالْمِنْشَارِ Hemen melik ne, ne, ne istiyor? Bir tane testere. istiyor. فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرَقِ رَأْسِهِ Bu rahibin başına ne yapıyor? Ortasına testereyi koyuyorlar. فَشَقَّهُ hatta وَقَعَ شِقَّهُ Bu rahibin başının ortasından itibaren bütün vücudunu ortadan ikiye bu melik ne yapıyor testereyle? Kesiyor. Ta ki rahip adam ikiye bölünüyor, bir tarafı sağa, bir tarafı sola düşüyor. Sonra C ile Şimdi sıra kime geldi? Çocuğa gelmedi daha. Yani. Meli'nin arkadaşına geldi. Gözleri görmüyorken iyileşen. Ya kıyıda lahu dedi ki deli o kralın meleğin arkadaşı erci andinik hmm. dininden dön. Biraz sonra vaktimiz yeterse bir ara hadisere geleceğiz. Sizden öncekiler diyor demir taraklarla ne vardı? Etleri kemiklerinden ayrılırdı. Deli tırnaklarla taranırdı. Dinlerinden dönmesi için. Yani intihal olunmadan, intihale maruz kalmadan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 güncel ilişkilerde faize hiç dokunmam. Allah-u Teala bir imtihan ediyor. İmtihan olacak arkadaşlar. Herkesin başına imtihan gelecek. İmtihanın başına başına imtihanın en şiddetli geldiği geldi insanlar kimler? <gülüyor> Peygamberler hadisleri ne diyor? Eşeddün nâsi belâen İnsanların başına en sert belanın en sert olarak geldiği kimseler el-enbiya. <gülüyor> Kimlerdir? <gülüyor> Peygamberler. Thummel <gülüyor> emferu kalan sonra onlara en çok uyanlar benzeyenler sonra onlara çok en çok uyanlar benzeyenler ya ne yaptık ne başımıza bu geldi bütün malvarlığımızı kaybettik. <gülüyor> ya bizim başımıza gelecek miydi bu çocuğumuzu kaybettik ne yaptık ne niye benim başıma geldi niye böyle oldu diye yani insanları çok duyarlısın değil mi? Halbuki tan sabır gerekiyor işte arkadaşlar Allahü Vürahim Allah da bu hadisine yapmış sabır bastınız demiş tabi bu bu da Eba eba. Ne yapıyor? Kabul etmiyor. Kendisine sunulan dininden dönme isteğini. فوضع Aynı operasyon buna da uygulanıyor. Ortadan ikiye esterayla kesiliyor. ثم جاء Çocukta geliyor. Çocuğa da aynı şey söyleniyor. Çocukta diyor ki hayır. Çünkü iman, teminden bahsettik ya yani kim iman var yürür yürür kim imanda var ki ya bu zaten zorluyor hani fıkıhta mekruh denilen mukrah denilen mukra zorlanılan bahs var, bab var Allah da Kur'an-ı Kerim'de demiş yani kalbi mutmain olmadan sorabilirsin de değil mi? Yani bir de iman var ki hayır diyorsun ya sen ortadan iki, iki tane adamı yarmışlar ortadan ikiye ya. Aynı İmam Ahmed'in adının olduğu gibi sokaklarda eşeğin üzerine, katırın üzerine oturtmuşlar İmam Ahmed'i. Dönemin çağın emiri Melikip kralı. Sokaklarda Ahmet bin ne yaptırıyor? Kırbaç attırıyor. Ve çarşıda gezdiriyor Ahmet bin Hammed'i. Haliler buradan bir ders çıkarmışlar. Diyorlar ki, eğer sen bir şeye zorlanıyorsan, bir şeyi küfür olan, fısık olan bir söylemekle imtihan olunuyorsan ve insanlar da sana bakıyor seni görerek senin peşinden uyup o küfre gireceklerse İmam Ahmet gibi buradaki delikanlı gibi ne yapacaksın diyorlar ayaklarını sabit ol İmam Ahmet İbn 10 tane cellat getiriyorlar böyle vurma kütüpheleriyle vuracak adamlar. Niye 10 tane? diyorlar ki çünkü bir tane vurursa bir kişi vurursa o sopayı alıp vurmanın yaprağını alıp, kolu ağrır, yorulur. İlk vuruş, son vuruşlar ilk vuruş gibi olmaz. Değil mi? On tane adam geliyor, sırayla tık. Diyor ki bir tane cellat, vallahi şayet Ahmet'e diyor o darbeleri file vursaydım, fil ne haberdi diyor. Hı. Dışarı yıkılır. Tabii, i̇mam Ahmet ibni Ahmet de bayılıyor, kalıyor ya. Kendini hatırlatıyor. Kaldırıyorlar yeniden. Kaldırıyorlar yeniden. Bir gün bir öğrencisi geliyor ey imam, ya diyor yani bak, falanca falanca falanca bu işten sıyırdı. Yani mukra olduğu için zor olduğunu söyledim onu. İmam Ahmet diyor ki ahim ahim. hapishanenin camından dışarı bak. Öğrenci Bir baktım ki binlerce insan eline almış sayfeler, yaprakları, kağıtları ellerinde kalan İmam Ahmet'in Kur'an mahluktur demesini bekleyecek, bekliyorlar ki yazsınlar. Ve bu artık ne olsun? Din olarak İnsanlar arasındayız. İmam Ahmet İbn Hanber sabrediyor, sabrediyor. Bir kral ömrü bitiyor, ölüyor. Yerine başka bir tanesi geçiyor. O da aynı zulme devam ediyor. Üçüncüsü gelenecek. Üçüncüsü gelince İmam Ahmet İbn Hanber'i çıkartıyor. Bu zulümden kurtarıyor. Ve İmam Ahmet İbn Hanber imam oluyor. Ve o gün insanların bu itikada düşmemesini engelliyor. Şimdi bu genç de kabul etmiyor Kralın cezası ne olacak bakalım Fe dafa'ahu ila neferin min ashabihi qala izhumu bihi ila jabalin kaza wa kaza tas'adu diyor ki falanca da götürün bu delikanlıyı diyor kral emrediyor ferman veriyor Ve o dağın en tepesine çıkartın fe iza balagtum zirvesine o dağın en tepesine çıktığınız zaman fe in raja'a dönerse güzel olur diyor. Kabul ederiz. Ve illa fetrahuhu. Onu orada ne yapın? Atın. Tepeden, yüksekten, zirveden, dağdan yuvarlayın aşağıya. İmtihan'a bakın. bu bihi fesa'idu bihi l-cebele fekale Allahümmek finihim bima şe'id. Allah'ım bana yet diyor. Dilediğin şekilde Meşiyetin dahilinde onlara karşı bana kafi ol. Beni kurtar, beni koru. اِنَّ اللّٰهُ يُدَافِيُ عَنِ اللَّذ۪ينَ اَمَنُ Allah-u Teala imad edemeler var. Kur'an-ı Kerim'de diyor Allah-u Teala? Müdafaa eder. Savunur. Korur. Allah-u Teala yine duasını kabul ediyor. فَا رَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلَ فَسَقَّتُوا Davi sallanıyor. Onun yanında onu götürenler Hepsi, kralın adamları dağdan düşüyorlar. Ve ca'e yemşi iler melik fe melik. Tabi delikanlı dönüyor. Delikanlının gayesi çok büyük. İnsanların hidayete ermesi. Dağdan geliyor, dönüyor yine kralın yanına geliyor. Melik'in yanına geliyor. Melik ona diyor ki, ma'fu ile bi ashabik. Yanımdakilere ne oldu? Fe kâle Allahu ta'ala. Allah diyor bana yetti. Allah bana kafi geldi. Allah beni korudu. Tabi Melik alıyor bunu. Fedafahu ila min ashabi faqara idhhabu bihi fahmiluhu qurqur wa tawassatu bihi al-bahr. Eyüp sefer bunu denizin ortasına götür. Bir gemiye bindirin, denizin ortasına götür. Ve enraji ani illa faqdhifu. Dininden dönarsa geri getirin, kabul edelim. Dininden dönmezse onu denize ne yapın? Ortasına asın. Fezhabu bihi fekalu Allahum Aynı Allah Allah'ın bana et. Bana kafi ol. Beni bunlardan koru. Fen kefe'et bihim ustefînetu fegâribû. Gemi birden alabora oluyor ve hepsi boğuluyorlar denizde. Yani. Ve ca'e hemşi iler melik. Yine krala dönüyor. Fekâle lehu'l melik. Ma'fû eyle l-ashabik. Yanındaki nere ne oldu? Basınıza ne geldi? Fekâle Allahu ta'lâ. Allah bana et. Allah beni korudur. Dedik, Malik, bak, ben, İnne, k, l, s, t, b, i, q, a, t, l, bir kere diyor peşin kabul et. İnne k, l, s, t, b, hani, dava mısın? Öldürmezsin. Buna gücün etmez. Hatta, t, f, g, a, sana emredeceğim. Şu şeyi yapıncaya dek, ben öldürmez. Tek bir çözümüm var. Onu diyor sana şimdi ben öğreteceği. "Kâlâ <gâle> mâ huve? Melisûyo nedir?" "Kâlâ <gâle> toğma'u'n-nâse fî sa'îdin vâhid. İnsanlar diyor büyük boş bir arazi toplayacaksın. Ve taslû bi min alâ ced'in. Beni diyor hurma köküne bağlayacaksın. Hurma köküne bağlayacaksın dedi. Sümme huż sahmen min kinânatî. Sağ benim ok kılıfımdan ok kılıfımdan bir ok çekeceksin, alacaksın dair دَعِرِ fi ف۪ي كَبِتِ الْقَوْسِ Oku, yayın ortasına yerleştireceksin. Sonra <gül> قُول ve diyeceksin ki بِسْمِ اللّٰهِ Ne diyeceksin diyor? بِسْمِ اللّٰهِ Bu çocuğun, bu delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla diye atacaksın, beni öldüreceksin. ثُمَّ ارْمِي Ben ondan sonra okuyor fırlat. <gülüyor> böyle yaparsan faalte zâlki, kâlteni. beni öldürebilirsin. Yani uğraşma, denize daha çolaplan. filan. <gülüyor> fi sa'idin ala Kral onun dediğini yapıyor. Tjemâ an ala sa'idin waħid. İnsanları bir kara parçasında bir boş arazide bir yerde topluyor ve hurmak tüne böyle iyice bağlıyor. Onu böyle, hani deriz ya rab yani. ثُمَّ <gülüyor> Sonra, Sonra çocuğun ok kılıfından oku alıyor. ثُمَّ وَدَعَ السَّحْمَا فِي كَبْتِ الْقَوْسِ Sonra alıp oku yayın tam, cübeyne, tam ortasına koyuyor. ثُمَّ قَالْ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَمِ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَمِ Bu çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla diyor. Oku atıyor. فَوَقَعَ السَّحْمُ فِي سُدْغِهِ Çocuğun şakağına, ok ne yapıyor? şak diye giriyor. <gülüyor> çocuk elini şakağına koyuyor. Tabi kan kaybolmuyor, o da kan akıyor ve o çocuk ölüyor. Tabii bunu seyreden insanlar var, kral insanları toplamış. Çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla demiş. Bana Allah'ın adıyla demiş. Bana Allah'ın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 فأوتي الملك فقيل له رأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك şey sakındığın şey bak başına geldi gördün mü diyor öyle krala قد آمن الناس ne yaptın insanlar قد آمن الناس insanlar imanet insanlar imanet fe'amara bil-ukhudud bi-afahis sikak فخدد وَأُضْرِمَ فِيهَا النيران. هري يوم بشنا من نعش الاركذاشر أخدد أخدد أصحاب الأخد ها في الدزمه. البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتى لأصحاب ال أخدد. خلنا نقول يا سند بن قالوا مش نقدر. هم بسورة onun bu olduğu da söylemiyor. Her sokağın başına birini açılıyor arkadaşlar? Uhdud. Ne uhdud? Hendek, çukur. İçine ateş yakılıyor. Başlıyor kaynatılmaya, ateş yanmaya. Ve kâle ve, ve men lem yerci'an dinihi fe ukhmû fîhâ ev kîle lehu Diyor ki Melih adamlarına. Kim dininden dönmezse onu buraya atın. Ya ona deyin ki, hadi atla. Atla denilecek. فَفَعَلُوا hatta جَأَتْ اِمْرَأَةٌ وَمَا هَنْ سَب۪ينَ Bu aynen bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ateş yakılıyor. Ta ki bir kadın geliyor Herkes atılmış, bir kadın kalmış. Bir de kadının kucağında neyi var arkadaşlar? Çocuğu var. Kadının çocuğu var. kadının çocuğu var. Fetakaa asat an Kadın şöyle ayakları geri geri gitmeye başlıyor. Geri geri gidiyor yani. Korkuyor. Kadın korkuyor. Ya hemen o sabi çocuk. Allah dilediği zaman ne yapıyor? O bile konuşturuyor. Evet. Yani iman meselesi. Onu duymak da iman meselesi. Sahabeler diyor biz, yediğimiz yemeğin Allah'a tesbihini ne yapardık? Duyardık diyor. Demek ki tesbih ediyor. Diyor. Onu duyuyor yani. Çocuk diyor ki, Ya ummah, ey anacım, ısvırîn, ısvırîn. Sabret. <gülüyor> Feinneki alel hak. sen, Zira sen annecim hak üzeriniz. Ve bu kadın sabrediyor. Çocuğu da birlikte oraya atılıyor. Yani burada gördüğünüz arkadaşlar. Peygamber aleyhisselatü vesselam bu kıssayı bize ve ashabına bize bunu bizi oyalamak için böyle vaktimizi geçirelim diye anlatmıyor. Yani bak diyor ki başınıza başlarına böyle bir bela böyle bir musibet gelen insanlar olmuş. Bunlar böyle şeyler yaşamış. Ama bunlar ne yapmışlar hep? Sabretmişler. Sabır göstermişler. Sabır ve sebat etmişler. Bir de bu hadisle ilgili özel olarak bazı ilinden nasibini almamış, ulemanın zilinin dibine oturup ilmi, ilim mirasını onlardan almamış, böyle kitaplardan, hadislerden direkt okuyarak kendi fehimiyle anlamış bazı yeni etmeler var ki, bu tarz hadisleri getirerek neye delil olarak gösteriyorlar? İnsanın kendini böyle bombayla sarıp bir alışveriş merkezine, bir binaya, metroya, şuraya buraya girip kendini patlatmasının caiz olduğunu gösteren bir delil olarak mınavıyorlar, kabul ediyorlar. Çünkü çocuklar çocuk ne yaptı kendini? imha etti. İmha etti. Peygamber de bunu bize anlattığına göre burada demek ki bu iş nedir? Caiz diyor Ya bakın hadisin alimler tarafından algılayış biçimi, kitaplarına konuluş biçimi nerede? Bu yeni bitmelerin, ulemadan, alimden ilim almamıştıkları yorumları nerede? Bu da Şeyh e, Salih el-Uteynin rahimahullah çok güzel şey e, söylüyor. Dikkat edin. Bu genç, bu delikanlı burada hep cihadını neyle yapmış? İlimle yapmış. Hatta haliler diyorlar ki Sinan ile olan cihattan daha eftaldir. Beyanla yapılan cihad. Ne demek? Sinan. Ne demek Arafi? Sinan. Kılıç demek. Silah. Diyorlar beyan cihadı silah cihadından daha önce geldi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 bu verdiklerini iddia ediyorlar onun için ondan naklediyorum aynı şeyi Şeyh Abdul Aziz bin Bazrahim Allah da diyor yani ama ma yafaluhu bazı nes min alintihar bihaythu yahmul alat mutefjera ve tقدمو بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم فإن هذا من قتل النفس Al Bazılarının yaptığı aynı şu şey, intihar eylemleri var ya diyor. Bak intihar olarak sinirleniyor. Hani diyor onlardan bazılarını abar üzerine patlayıcı malzemeleri alır, yükler, kafirlerin arasına girer. Onların arasındayken kendini patlatır, kendini ve kafirleri öldürür. Ve böylece ne yapmış olur diye kendini öldürmüş, nefsini katletmiş olur. Peşinden hemen şu hadisi getiriyor. Usaymin Rahimahullah. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Bukhari ve Müslim'in rivayet Men katale nefsahu." <gülüyor> kim kendi öldürürse kim kendini öldürürse, intihar ederse fe ve halidun mukalledun fî nâri cehenneme ebedel âbidin bu kimse halid mukalled, ebedi bir şekilde hiç çıkmamak üzere diyor aleyhisselatü vessel, ebedi bir şekilde yani ne yapacak? cehennemde yanacak kalacak peki madem ortaya böyle bir şüphe atıldı bunun cevabını nasıl vereceğiz?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 Yani kendisi kılıcı alıp veya işte e, yukarıdan atlayıp kendisi, kendisi ne yapmadı? Kendi elleriyle öldürmedi. Biz Ne yapmaya iz, ne, izin verdi? Kralın kendisini öldürmesine izin verdi. Bununla bombayı eline sarıp, üstüne sarıp insanların arasına girip, kendi çekip kendini öldüren insan arasında <gülüyor> ne var? Fark var. Bu ona ne yapılmaz? Kıyas yapılmaz. Sonra bu delikanlı sadece kendi ölümüne ne yaptı?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 çıkaramayız. Kurallar, kayver ortaya koyamayız. Hemen bundan sonraki bir hadisi alalım. Ondan sonra da e, bugünkü dersimize son verelim. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Merran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bimraetin tebkii inde kabr merran nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz bir kadının yanından geçiyor ki inda kabr kabrin yanına oturmuş ağlayan bir kadının yanından peygamberimiz geçiyor Fekale, peygamberimiz diyor ki kadına ittakillah ittakillah vasbeli Allah'tan kork ey <gülüyor> <gülüyor> yani sen Allah yazmış dilemiş Bak direkt senin bu yakının ölmüş, bahat etmiş. Daha artık ne kabire gidip ağlıyorsun. Kader'e bir şeyin var? Kabul mi var? İttak illa Allah'tan kov. İsmiriz, amret. Tabi kadının ne demesini beklersiniz arkadaşlar? Kadın diyor ki, Leek anli. Yani Tabi ifade böyle. Kütür bir ifade. Yani şöyle kütür bir ifade. Yani şu demek. Beni bırak. Yani seni ilgilendirmez Benim derdim şey. Seni ilgilendirmez. Beni bırak. Fe inneke bir musibeti. Şimdi geldi. Benim derdin bana yeter. Benim başıma gelen senin başına gelmedi. Sen nereden bileceksin? Bırak beni diyor. Yani devam et. Tabi ravi anlatıyor hemen diyor ki velem ta'rifu. Kadın peygamberi tanımamıştı bilmedi. Bana diyor ki bir, birisi geldi söyledi o da şey yaptı. Hemen tabi kadına ne yapıyorsun? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam peygamber innehu Nabi diyor ki o peygamber ne yaptın? Sallallahu aleyhi ve sellem hemen kadın koşuyor peygamberin kapısına. فَلَنْ تَجِدْ اِنْدَهُ بَوَّاب۪ينَ Peygamber aleyhissalatü vesselamın ravi bunu zikrediyor. Diyor ki kapıya geldi kapıda hiçbir şey yoktu. Bekçi, korucu, kapıcı. Mütevazı. Aleyhissalatü vesselam. فَقَالَتْ diyor ki lan a'arifke. Nebi aleyhissalatü vesselam seni tanıyamadım yani. Kusura bakma. فَقَالْ Dedi ki diyor aleyhissalatü vesselam اِنَّمَ الصَّبْرُ Ennema sabrû Sabır ne zamandır? de sadmetin ula ilk geldiği anda Daha önce söylüyoruz ya Sabrın ilk geldiği andadır arkadaşlar Kalbindeki o Allah'ın takdir ettiği Şeye sabretmek Farz olan kısım Rıza müstahap Razı olmak her, her yedin Şey değil yani Başına musibet gelmiş razıyım demek Kalbiyle ama sabır, farz. Sabredeceksin. Peygamber ona öğretiyor, diyor ki ''İnneme sabru indes sadmetil ula'' Sabır, ilk geldiği an, ilk indiği anlar. Bu hadis bana Şeyh Al Albani Rahimahullah şu sözünü hatırlattı. Şeyh Albani diyor ki ''Birisiyle karşılaştın, davet edeceksin.'' Ona diyor, hadisi anlat, beyan et, ondan sonra yanından ayrıl git. Tartışma, mücadele etmedi. Bellini sünnete demiş. Sünneti beyan ve yürü. Şimdi bazı arkadaşlarım görüyorum ben. Yapışmış adamın yakasına cami cemaatinden. Adamdan konuşuyor da konuşuyor. ya kardeş, geçen bir arkadaş söyledi işte yani. Ferdi meseleden. İki direkt arasında namaz kılınır mı? Kılınmaz mı? Düzen selamaz kabul olur mu olmaz? Tutmuş. Şuraya arkadaşlar var. Bir tane tutmuş Misvakla konuşuyor. Ha bunlar konuşulacak değil. Sünnet-i beyanat buyruğu. Peygamber Aleyhisselam bak kadına takellah vasfı. Diyor. diyor ki. Allah'tan kork ve sabret. Kadından bir tepki görünce biz o zaman ne yaparız? Yani biz mesela başa ne diyorsun kadın sen ya? Sen Allah'tan kork dedik ya, değil mi? Aleyhisselatü sesini çıkarmıyor. Çünkü biliyor o, Orada artık başına musibet gelmiş. Canı acımış. Tens bir şey söyleyebilir. Değil mi? Davette bu çok önemli arkadaşlar. Davette Halim olacaksın, Selim olacaksın. Sünneti beyan edeceksin ve ondan sonra yoluna devam edeceksin. Bu hadiste kalalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa Estağfirullah ve